Merhaba sevgili Söz Güçü'nü dinleyenleri. Bu haftaki programda bir yetişkin sesi duyuyorsunuz. E, çünkü Söz Güçü'nü e, programının asıl e, yetişkin ekibi e, derslerden ve e, başka mesgaliyetlerden bu hafta canlı programda bulunamıyorlar. E, Konuğum da zaten yine sesini benim gibi e, duymaya aşina olduğunuz başka bir <gülüyor> e, yetişkin yapımcılardan gözde durmuş çocuk çalışmaları biriminden. E, toplumsal cinsiyet eşitliği projesini bugün bize anlatacak e, bu hafta, bit, e, bu e, yıl biten projeyi hoş geldin Gözde sağ ol Cem sen de hoş geldin <gülüyor> Naber, nasılsın iyiyim <gülüyor> uzun zamandır ilk defa e, konuk olarak katılıyorum hatta bayağıdır program da yapmıyorum o yüzden biraz heyecanlıyım evet e, biz ara sıra e, çocuk Çalışmaları biriminin de aslında projelerinde e, burada konuk etmek e, iyi oluyor bir bakıma Uh -huh. En son yaptığımız e, bu minvalde yaptığımız program da aslında yine e, bu proje üzerinin üzerine e, nasıl ilerlediğiyle ilgiliydi. Şimdi bu proje bitti. Bugün de biraz e, detaylarını e, yapılan araştırmalar ve sonuçlarını kendisinden gözleden dinleyeceğiz. Ama önce tabii e, eski programımıza da bir hatırlatma olsun diye biraz proje hakkında ön bilgi alabiliriz senden. E, nasıl bir amaçla ortaya çıktı ve hazırlık süreci nasıldı? Ee, çocuğu olarak aslında çocuk hakları eğitimiyle ilgili çalışıyoruz ama toplumsal cinsiyet eşitliği aslında çocuğanın çalışma alanlarından bir tanesi. 2011 yılından itibaren aslında toplumsal cinsiyet ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Ee, i̇lk ayağında aslında toplumsal, çocuklar arasında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için daha çocukların güçlendirilmesi üzerine bir proje yaptık. 2011-2012 yılları arasında. E, bu projede e, aslında çocuklarla bir araştırma yaptık e, onların toplumsal cinsiyet algılarına ilişkin sanırım bunu daha önceki programda konuşmuştuk e, ve ardından da çocuklarla yapılan araştırmanın ardından da bir e, iki tane farklı oyun oluşmuştu bunlardan bir tanesi mesela sokağıydı e, 6-9 yaş şimdi 4 artı 4 ile birlikte ilkokul olan düzeye uygun bir oyundu diğeri bir kutu oyunuydu neden olmasın e, o da ortaokul yaş grubu için 10 yaş üstü çocuklarla e, oynayabileceğimiz bir oyundu. E, aslında o proje bu oyunların çıkmasıyla birlikte e, bitmişti. E, ama zaten hani genelde biz projeler bittikten sonra temayla ilgili çalışmaya devam ediyoruz. E, o projenin özellikle araştırma bölümünde en çok dikkatimizi çeken şey hani çocuklarla ve okulda aslında bir temayı işlediğinizde oldukça e, çocuğun hayatında... Bu, Tına etkisini görebiliyoruz mesela çocuk hakları ile ilgili öğretmenlerle çalışmak ve çocuklarla çalışmak yeterli olabiliyor ama toplumsal cinsiyetle ilişkili toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili çalışmalarda aslında ailenin rolünün yani aile de demek belki doğru değil ebeveynlerin rolünü birlikte yaşadığı kişilerin rolü, rolü oldukça önemli o yüzden aslında bunun ikinci ayağının ebeveynlerle birlikte çalışmak olacağını düşünmüştük o yüzden de bugün daha fazla üzerine duracağımız proje başladı. E, bu sefer e, çocukların güçlendirilmesinin yanı sıra e, ailelerin güçlendirilmesi, ebeveynlerin güçlendirilmesi üzerine ilerledi proje. E, yani aslında yaptığımız şeyler üzerinden konuşulabilir aslında da e, ebeveynlerin e, bu konuda güçlendirilmesine neden ihtiyaç var? Sana kişisel olarak sorsam. Bunu. Hı, e, çünkü şu görüldü aslında araştırmada çocuklar özellikle küçük yaş grubunda mesela çok... E, Özellikle şöyle söyleyeyim 6 yaştan 9 yaş yani şu mesela sokağı grubunda şunu görüyorduk. Çocuklar gördüklerinde farklı örnekleri alışılagelmiş ginsiyetçi rollerin dışında örnekler gördükçe aslında kalıplarını esnetebiliyorlar. Zaten bu diğer literatürdeki araştırmalarda da böyleydi. Ama e, şeyde de e, aynı şekilde bizim araştırma da bunu söylediler. Ben gördüm dediklerinde Aa, evet kadınlar araba kullanabilirler. A, evet babalar e, bebek bakabilirler diyorlar. O yüzden de aslında ailedeki durum nedir? Ebeveynler çocuk yetiştirirken bu geleneksel cinsiyet rolleriyle ilgili nasıl etkileniyorlar? Onlar nasıl algılıyorlar? Çocukları nasıl aktarıyorlar? Bu oldukça önemliydi. Çünkü çocuklar ailelerinden, ebeveynlerinden görüyorlar, öğreniyorlar ve kabulleniyorlar. Orayı kırabilmek için aslında hem çocukla hem ebeveynlerle birlikte çalışmak gerekiyordu. O nedenle aslında ebeveynlerle çalışma gerekliliği. Ebeveynlerle oldu. nasıl bir araştırma ve çalışma içerisinde bulundunuz peki? E, şöyle oldu. Şimdi ilk projede sadece Eyüp'teki bir ilk öğretim okulundaki farklı yaşlardaki çocuklarla çalışmıştık. E, bu projede ise e, İstanbul'un farklı ilçelerinde e, hemen hemen 35 farklı ilçesinde farklı ilk öğretim okulundaki rehber öğretmenler aracılığıyla aslında çalışmaları yürüttük. Bizim proje arkadaşlarımız rehber öğretmenlerdi. E, rehber öğretmenlerle de ayrıca bir eğitim çalışması da yaptık. E, ve rehber öğretmenler aracılığıyla da her okuldan bir anne ve bir babayla e, görüştük. Toplam 70 tane bireysel görüşme yapıldı ebeveynlerle. Bu bireysel görüşmelerin hedefi de aslında ebeveynlerle hem kendilerinin toplumsal cinsiyet algılayışları üzerine sohbet edebilmek, annelerine ve babalığa ni ortaya çıkarabilmek ve özellikle de aslında çocuk yetiştirirken bu cinsiyetçi roller, bu konuya bunların bakışı çocuklarda da nasıl bir iz bırakıyor? Acaba... Çocuklardan beklentileri fark ediyor mu kız ya da oğlan çocuklar için ya da kaygıları farklılaşıyor mu gibi aslında bir dizi sorudan oluşuyordu. 70 tane görüşme yapıldı, bu 71 tane pardon görüşme yapıldı. 36 anne, 35 baba galiba sayıları yanlış hatırlamıyorsam ve farklı ilçelerdendi. Bu araştırmanın amacı aslında evet bir yandan bunları ortaya çıkarmaktı ama biz çocuk çalışmaları birimi olarak aslında... Farklı eğitim materyalleri geliştiriyoruz. Bu araştırmanın amacı da aslında ailelerle bu çalışmayı yaptıktan sonra e, onlara uygun, onlarla birlikte eğitim çalışmalarında kullanılabilecek bir görsel materyal oluşturmaktı. E, araştırmanın aslında e, kapsamı bu nedenle ortaya çıktı. Amacımız hani araştırmadan daha ziyade materyale daha bilgi sağlamaktı. Hı hı. E, bu materyalde aslında e, 8 Mart'tan itibaren artık sosyal medyada dolaşmaya başladı. Bu konuda zaten programın ilerleyen dakikalarına değineceğiz. Ee, ama önce e, velilerle yapmış olduğunuz görüşmelerden çıkan bulguları birazcık konuşmak istiyorum. Ee, mesela kaygıları nelerdi veya Hı -hı. beklentileri nelerdi? Şöyle e, aslında öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Bu ebeveyn araştırmasının da bizim görüştüğümüz aileler aslında okulda çocuklarıyla ve ilgilenen ve okula gelen ailelerdi. Yani görüştüğümüz ebeveynler zaten bir şekilde veliler arasındaki en ilgili ya da bir şekilde çocuk yetiştirme ile ilgili buna dertlenen ya da bu konuyla ilgili görüşmeyi kabul eden ebeveynlerdi. O yüzden araştırmanın bir sınırlılığı var tabii. Okul aile birliğinde aslında e, aktif olarak yer alanlar var. Çoğu da evet okul aile birliğine daha aktif e, olanlardı. Hı -hı. Onlar kabul ettiler. Ama bizi çok şaşırtan bir şeydi. Biz babalara ulaşamayız dedik ama hemen hemen eşit sayıda babayla da görüşme imkanımız oldu. E, tabii ki sınırlıklardan bir diğeri de daha e, az çalışan e, anneye ulaşabilmemizdi. E, kadınlarda çalışan oran sayısı daha azdı. E, bu ebeveyn görüşmelerindeki en dikkat çekici şey aslında şuydu çok ortak noktalar var aslında ailelerin farklı koşullarda da sosyoekonomik açıdan farklılıklar gösterseler de çalışsalar işi bırakan olsalar ya da ev hanımı olsalar da anneler arasında çok ortak olan şey hepsi çocuklarının mutluluğunu istediklerini çocuklar için en iyisini istediklerini. Ve hani onlardan tek beklentilerin iyi insan olmaları ve kendi ayaklarının üstünde durabilmeleri olarak tanımlıyorlar. Bu hemen hemen her görüşmenin bir noktasında ya da bir yerinde geçiyordur. Sen de zaten bir kısmını, yani çoğunu hatta araştırma e, deşifrelerini yaptığın için biliyorsun. E, bir Beklentilerle böyle bir ortaklaşma vardı. E, bir yandan da e, iki tane de kaygı aslında çocuk yetiştirmede aileleri çok etkiliyor. Bunlardan bir tanesi ki toplumsal cinsiyetle çok ilişkili toplumsal uyum. Yani çocuğunun toplumun beklentilerini uygun bir şekilde yetiştirmek istiyor ya da zorunda hissediyor Bir kısmı bunun öyle olması gerektiğini düşünüyor Bir kısmı da öyle olmasını istemese bile öbür türlüsün çocuk için çok zor olacağını düşünüyor O yüzden de toplumsal uyum özellikle büyük bir kaygıları o yüzden de toplumun beklentilerine karşılık verecek bir çocuk yetiştirmek istiyorlar. Bu da tabii ki direkt demek ki... toplumsal cinsiyet rollerine uygun çocuklar yetiştirme eğilimi gösteriyorlar. Bununla mücadele etmenin daha zor olduğunu söylüyorlar. Diğer bir kaygıları da aslında... Ee, çevre ve ortamla ilişkili yani onlar kendi çocuklarından ve kendileri aslında daha özgür bırakabileceklerini e, o kadar korumacı olmayacaklarını belli noktalarda söyleseler de etrafın tekinsiz olmasından dolayı kimseye güven olmayacağından dolayı bir takım çocuklara sınırlıklar ve kısıtlamalar getiriyorlar. Bu tabii ki sınırlıklar ve kısıtlamaları da şöyle söyleyebiliriz tabii ki en çok kız çocuklarını vuruyor. Yani erkek çocuklarını bir yere kadar yapabiliriz. Onları da korumak gerekir ama falan deyip kız çocuklarına bu bir zorunluluk haline geliyor. Yani hem annelerden hem babalardan. Özellikle namus diye kavram olarak geçirmeseler en büyük kaygılardan bir tanesi de bu ortamla beraber. Hı hı. Aslında o zaman toplumsal cinsiyet kalıpları ve güvenli bir çevrenin olmamış olması aslında annenin ve babanın yetiştirdikleri çocuklara... Bakışlarını etkiliyor bu konuda ciddi anlamda. Evet ya şöyle aslında görüştüğümüz ebeveynleri tabii ki bu bir e, nicel araştırma değil. O yüzden hani sayılar Hı -hı. çok fazla bir şey ifade etmez ama daha derinlemesine görüşmelerde ve ifadelerinde şöyle üç tane farklı ebeveyn profili var aslında. Bir tanesi e, toplumsal cinsiyetle ilgili zaten diyor ki yani bunlar bi yani biyolojik olarak farklıyız. O yüzden toplumsal cinsiyet bize bizden beklentilerinde farklı olması kadar doğal bir şey olamaz. Öyle eşitlik diye bir şey de zaten olamaz diyen bir kitle var. Diğer bir kitle de diyor ki yani toplumsal cinsiyet dediğimiz şey çok saçma bizi çok kısıtlıyor beni de çok kısıtlamıştı o yüzden aslında ben çocuklarımı daha eşitlikçi yetiştirmeye çalışıyorum işte bu cinsiyet kalıp yargılardan daha uzak yetiştirmeye çalışıyorum diyor bu iki grup daha az sayıdaki ki ebeveyndi. daha ortadaki grupta şöyle toplumsal cinsiyetin hem kendilerinde kendi yaşamlarında etki ettiğini hem de ee, çocukların üzerinde bir etki ettiğinin ve bir haksızlık yarattığının Bir eşitsizlik yarattığının farkındalar Bu bir eşitsizlik diyorlar Yani şak, anneler diyor ki kadınların yaşadıkları da çok eşitsiz Ben kızımın böyle yaşamasını istemiyorum Dese bile az önce saydığım iki kaygı Onları mücadele etmekten alıkoyuyor Bu mücadele tek başına olmaz Ben öyle yapmasam bile Yani ben çocuğuma olan çocuğuma Giydirsen bile pembe okula gittiğinde onu alay edecekler. O yüzden ben de giydirmemeyi tercih ediyorum. Hani böyle bir örnek verecek olursak. Bu toplumsal uyum kaygısıyla onlar da eşitsizlik yaratıyor ama böyle gelmiş. Biz de o şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz gibi. Birazcık daha aslında nasıl ne yapabilirim bu konuda da soru işaretleri olan bir kitle vardı. Hı hı. Ee, şimdi bir ara verelim ama e, birazdan tekrar projeye döneceğiz. Daha rehber e, öğretmenlere yönelik eğitim ve ortaya çıkan materyal üzerine konuşacağız. Bugün Gözler'le beraber sizin için John Lennon'dan Woman is Nigger of the World isimli şarkıyı seçtik. Umarım dinlerken keyif alırsınız. Şarkıdan sonra tekrar beraberiz. No is the leader of the world Yes, she is Think about it No one is the leader of the world Think about it, do something about it We make a painter face and dance Won't be a slave to say that you don't love. If she's real, we say she's trying to be a man. While putting her down, we pretend that she's above us.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 Telling us not to be so smart, we put it down for being so dumb. Oh. Tekrar beraberiz Açık Radyo Söz programında. Şimdi bir kan anonsu, kan ihtiyacı anonsu yapacağım. Ee, çok acil olarak A grubu RH pozitif kana ihtiyaç bulunmakta. Kan vermek isteyenler 0532 260 08 10 numaralı telefondan Müzeyyen Kucur'a ulaşabilirler. Numarayı tekrar ediyorum. 0532 260 08 10'dan Müzeyyen Kucur'a A grubu eraj pozitif kan verebilecekler ulaşabilirler. Biz şimdi Söz Küçük'ün programına devam ediyoruz ve John Lennon'dan Nigga of the Woman is Nigga of the World şarkısını dinledik. Konuğumuz da gözde durmuş ve bize çocuk çalışma biriminin henüz biten toplumsal cinsiyet eşitliği projesini anlatıyor kendisi. Hatta programımızın ilk bölümünü kaçıran dinleyicilerimiz için de aslında ebeveynlere yönelik yapılan araştırmayı ve bunun sürecini ve bu projenin neden yapıldığını aslında konuştuk. Şimdi de rehber öğretmenlerle yapılan eğitimi ve bu projenin sonunda ortaya çıkan rehber öğretmenlerin kullanacağı bizim halde de olmaz filmini konuşacağız deyip <gülüyor> <gülüyor> rehber öğretmenlerle yapılan eğitime bir kulak verelim Gözde. Nasıl bir eğitimde? Bu projede rehber öğretmenlerle biz projede birlikte çalışmak için aslında planlamıştık tüm programı. O yüzden aslında 35 tane ilk okulundaki 35 rehber öğretmen çalışma arkadaşımız oldular. Tabii projenin başında da biraz toplumsal cinsiyet ile ilgili onlarla çalışmak gerekti. Böyle üç günlük bir eğitim yaptık. Bu eğitim daha çok aslında toplumsal cinsiyetinle ilgili daha derinlemesine tartışmaların yapılacağı rehber öğretmenlerin okulda uygulama yapması için de kendilerinin güçleneceği bu konuda bir alandı. Onlar için de çok keyifliydi çünkü onların da çok derdi var. Toplumsal cinsiyet böyle hani sonuçta herkesin üzerinde başka bir yük getiriyor. E, bu arada çok detayına girmeyeceğim rehber öğretmenlerle yapılan ama e, dinleyicilerimizden merak edenler... ...ya da bu tür eğitim çalışmalarında bulunanlar için bu eğitimin oturumları aslında bizim web sayfamızda... ...çocukçalışmaları.org'da yayınlar bölümünde ve projeler bölümündeki toplumsal cinsiyet eşitliği projesi içerisinde var. Oradan ulaşılabilir. E, ben biraz daha aslında detaylı olarak e, bu rehber öğretmenlerin eğitimi ve ardından araştırma yapılarak... E, ...oluşturulan filmden bahsetmek istiyorum. Filmin ismi Bizim ayede Olmaz... Ee, bence özellikle bu hani çok kutsal aile diye hep sürekli ta tanımlanan şey için çok önemli çünkü gerçekten şunu gördük aslında ebeveynlerin hiçbiri kız ve oğlan çocuklarını birbirinden ayırmıyordu ayırmayız diyorlardı hatta. Ama sonra görüşmeler ilerledikçe görüyorduk ki e, hatta bizim görmemize gerek yok. Kendileri bile e, fark ediyorlardı. O ifadeler çıkıyordu bir yerlerde Evet. E, aslında davranışlarına yansıyor. Tabii ki bakımları, eğitimleri konusunda böyle bir hani ona daha şöyle davranırım falan gibi yok. Hı -hı. Bu konuda her şeyin daha eskiden olduğunu, şu an değiştiğini söylüyorlar. Ama e, bazı tür davranışlarla ilgili e, değişiklikler var. Yani az önce bahsettiğim bir kısımdan ben zaten. Hı -hı. İşte tam bizim Filmde buradan çıktı. Bizim amacımız burada e, bir çözüm bulmuyoruz aslında filmde bir çözüm yok ama bizim aile olmaz mı sorusunu en azından sorup ebe izleyen ebeveynlerin bu konuyla ilgili düşünmesini sağlamayı amaçlayan bir film. Çünkü filmle ilgili çok detay vermeyeyim hani umarım dinleyicilerimiz izlerler ama e, filmdeki iki tane noktayı çok önemsedik bir tanesi e, aslında bu toplumsal cinsiyet rollerinin çocukları etkilediği kadar kendilerini de etkiliyor. Yani aslında bu bir döngü yani biz çocukken bir kız çocuk olarak hayata başlıyorsun aslında kız çocuğuna getirdiği yükler senin üzerinde sonra işte anne oluyorsun anneliğin getirdiği bir sürü yük üzerinde aynı şey tabii ki bir oğlan çocuğu ve sonra baba oluşu üzerinden de gidiyor ve bu aslında hepimiz üzerinde bir kambur acaba bu e, kamburla e, Baskılanıyor muyuz biz? Ee, biz ne yapıyoruz çocuklara? Bu soruyu sordurmaya çalıştık. İkincisi de e, filmde çocukları biraz daha aktif insanlar haline getirmeye çalıştık. Ailelerine soruyu soran kişi çocuklar. E, o anlamda da önemli. Çünkü biz çocuğu olarak e, özellikle bu tür konularda çocukların güçlendirilmesini çok önemsiyoruz. E, yani filmin iki tane böyle e, noktası var. Ama tabii ki film bir yandan da özellikle benim o az önce tanımadığım ortadaki. Yani evet bir eşitsizlik var. Yükler üzerimizde. Ama ne yapalım? Böyle olmak zorunda diyenlere ya öyle olmak zorunda mı gerçekliğini biraz düşündürtürecek bir şey. Tabi bunu kullanırken bu filmi biz tek başına bir eğitsel çalışma olarak bakamayız. Bir eğitim çalışmasında kullanılacak materyal aslında bu film. Bu filmin üzerine aslında nasıl mücadele edebilir? Bir rehber resmen ne yapabilir? Ya da bir ebeveyn ne yapabilir? Neyi değiştirebilir? Kendisiyle ilgili çocuklarıyla ilgili biraz aslında bunu da konuşabileceğimiz sonrasında bir materyal olarak düşündük. Ki hani bu şekilde de yaygınlaşmasını düşünüyoruz. E, ama şu an hani sosyal medyadan da e, bir şekilde yaygınlaştırdık. Farklı eğitim çalışmalarında da e, kullanılabilir. E, film aslında zaten e, rehber öğretmenlerin görsel bir e, materyal bize böyle konulara daha destek olur gibi bir e, önerisiyle ebeveynlere sorularak ortaya Aynen. çıkan bir fikir aslında değil Aynen, mi? Aynen evet. E, şimdi o, o yüzden hemen e, unutmayayım Cem'in de söylediği açıklamadan dolayı bu filmin oluşumunda Tabii ki çocuk çalışma bilimi ve içindeki araştırmacıların hepsinin çok etkisi var ama özellikle rehber öğretmenler çok önemli. O yüzden rehber öğretmenlere çok çok teşekkür ediyoruz projede yer alan. Tek tek isimlerini sayamayacağım ama gerçekten hepsinin emeği ve desteği çok önemli. Film çünkü birkaç kez revize oldu, hani içeriği değiştirildi falan bu konularda hep destek oldular. Ee, o yüzden çok teşekkür ederiz ee, Film İsveç Başkonsolosluğu desteğiyle yürütüldü Onlara da çok teşekkür ederiz Bu konuda bize destek oldukları için Bundan sonra da yine e, hem ebeveynlerle Hem çocuklarla yaptığımız bu oyun çalışmalarıyla Aslında Çocuk'a devam ediyor olacak Toplumsal Cinsiyet eşitliği ile ilgili Çalışmalara Burada da bizim e, hem web sitemizden Türkçalışmaları.org'dan Hem Facebook'taki e, adresimizden Takip edebilirsiniz evet, Türkçalışmaları.org'da ee, çalışmalar sekmesine devam eden çalışmalarımıza zaten toplumsal cinsiyet eşitliği projesini görür, görebilirsiniz ve detayları daha fazla detayı ve araştırmayı orada bulabilirsiniz. Ee, teşekkürler Gözde ee, verdiğim bilgilerden dolayı bize bu projeyle ilgili. Ee, ben bu haftaki söz Küçüm programını bitirirken e, teknik masada bize destek olan Ferra Kabil ve Volkan Ağar'a ve bu programın Destekçisi Ali Cindoru'ya Cindor teşekkürlerimi sunayım. Aynı zamanda tabii Açık Radyo Söz küçüğün programında <gülüyor> eski programlarını ve aslında Söz programına dair ve ekibine dair birçok şey öğrenebileceğiniz yeni web sitesinde tekrar etmeden geçmeni diyorum. çocukçalışmaları.vix.com slash soskuçuğun radyo Yani aslında İngilizce, e, Türkçe harfler kullanmadan yazılmış haline girerseniz Link kısmına Söz Küçüğün Yeni web sitesine ulaşabilirsiniz ee, Bu hafta bu kadarız <gülüyor> Bir dahaki hafta tekrar yeni bir programda Sizlerle beraber olacağız Hoşçakalın Hoşçakalın Söz Küçüğün